İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir. Şeyde, Kastamonu'ya tabi üstadını sürmüşler. Tabi Kastamonu'da halk, ya bir evliya gelmiş, bir evliya gelmiş. zaman kalpleri okuyormuş, erken içinden geçeni biliyormuş falan filan. Çok büyük zatmış, büyük evliyan, büyük alimmiş. Halk arasında konuşuluyor. Vali de bunları duymuş. Vali, mitat demiş, ben bunun forsunu kırayım. Topluyor bütün. Kastam'ın entellerini çağırıyor. Briefik verecek onlara göğe. Tabi tam toplanmışlar böyle hepsi. Üstad'ı çağırttırıyor. ediyor sana geldi. Üstad da geliyor tabi. Üstad içeri giriyor şöyle bir görüntü yapıyor. Mitat kalkacak işte. Sizin dediğiniz hoca bu falan diye hakaret edecek kendi kafasına göre. Üstad içeri bir giriyor. Mitat, Bizimle ölümün arasında ''İnce bir perde vardır. Onu da kaldırdın mı hiçbir şey kalmaz.'' diyor. Mithat, sekeratı <gülüyor> küfre düşmüş, doldurmuş, derinden <gülüyor> kalkamıyor. <gülüyor> Müstat o kapıdan girmiş, öbür kapıdan çıkmış. Ne yaptı Mithat? Müstat'ı tanıttı onlara. <gülüyor>